İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün yani FAO'nun kuruluşunun anısına 1945'ten bu yana 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Dünya Gıda Günü ile dünya genelinde sağlıklı beslenmeyi Güç yetiremeyen veya sağlıklı gıdaya düzenli olarak erişme ihtiyacı olan milyonlarca kişiye dikkat çekiliyor. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO Dünya Gıda Günü'nün ilk temasını hiç kimseyi geride bırakma olarak belirledi. Yüksek akut gıda güvensizliği yaklaşık... 193 milyon kişiyi vuruyor. Dünya Gıda Günü'ne ilişkinde FAO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada daha iyi bir üretim, daha sağlıklı gıda, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir hayat için etkili, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım gıda sistemine dönüşümün Önemi vurgulandı. Kimse geride kalmasın dendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, FAO'nun İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan merkezinde düzenlenen etkinliğe gönderdiği video mesajında açlıktan etkilenenlerin sayısının özellikle son 3 yılda ciddi oranda arttığını ifade etti. Guterres, en kırılgan toplumların COVID-19 salgını, iklim değişikliği, çevresel bozulmalar, çalışmalar ve derinleşen eşitsizlikler nedeniyle daha da ezildiğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve iklim değişikliğine bağlı artan afet ve felaketlerden kaynaklanan rekolte ile daha da derinleşecek gıda krizi işlerin biraz başındayız diyebiliriz. Afetler ve felaketler demişken, Nijerya Afet Yönetim Bakanlığı bu yılki yağışların karşı konulamaz bir felakete yol açtığını söyledi. Bakanlık bütün uyarılara rağmen eyalet yönetimlerinin yeterli önlem almadığını da ekledi. Batı Afrika ülkesinde 10 yıllardır görülmemiş seviyelerde yağışlar son 5 ayda 600 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 1,3 milyon kişi yaşadıkları yerleri terk ettiler. 200 binden fazla ev ise yok oldu. Bu yaz başında başlayan yağmurların Kasım sonuna kadar devam etmesi de bekleniyor. Nijerya'da her yıl aynı dönemlerde yağmur yağsa da bu yılki yağmur sıra dışı bir yoğunlukta. Hükümet bundan iklim değişikliğinin etkisi olduğunu söylerken uzmanlar bunun yarattığı hasarın kötü planlama ve yetersiz altyapıyla da arttığını vurguluyor. Bu yılki yağışlar tarlalarda da büyük hasara yol açtı. Ülke genelinde salgın, hastalık, gıda ve yakıt kıtlığı endişeleri arttırıyor Bu haberlerin artık sonu gelmeyecek. Hatırlarsınız Haziran 2022'den bu yana Pakistan'daki sel felaketlerinde de en az 1302 kişi hayatını kaybetmişti. Yani Nijerya'dan bile fazla. Sellere normalden daha ağır muson yağmurları ve şiddetli bir sıcak hava dalgasının ardından eriyen buzullar neden oldu. Ve bunların tümü iklim değişikliğiyle bağlantılı. Önce Pakistan sonra Nijerya şimdi sıra hangi ülkede? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ülkesel Tritikale Islah Çalışmaları Koordinasyon Projesi ile Tritikale bitkisinin kuraklığa ve soğa dayanıklı çeşitleri geliştirilecek. Peki Tritikale nedir diye merak ediyorsanız buğday ve çavdarın bir melezi. Tritikale elde edilmesinde yapılan melezlemede ana bitki olarak buğday ve baba bitki olarak da çavdar kullanılıyor. Farklı çevresel streslere dayanımı buğday ve arpaya göre daha iyi olan Triticali'nin değişik ekolojilere uyum sağlayabilecek yeni çeşitlerinin de tescil edilmesi önemli görülüyor. Anadolu Ajansı muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre ülkesel Triticali İslah Projesi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü yani TAGEM tarafından 2007'den beri sürekli projeler kapsamında destekleniyor. Söz konusu proje kuraklığa, suya, hastalıklara dayanıklı yeni tritikale hat ve çeşitlerinin geliştirmesi için melezleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Anlaşılan buğdayımız bundan sonra tritikaleden olacak iklim değişikliği bu şekilde devam ederse. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülen kadınların adil üretimlerini destekleme projesinin temel amacı işini sürdürülebilir ve daha yeşil hale getirmek için destek duyan üreticilere çevrimiçi kolay erişilebilir materyallerden ve desteklerden oluşan bir e-öğrenme programı sunmak. Evet Türetim Ekonomisi Derneği'nin yeni projesi bu. Proje tanıtımı ise 25 Ekim 2022 tarihinde Akşam 18.30-21.30 saatlerinde İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Yani İzmir'de etkinlik programında türetim ekonomisi uygulaması başlığında bir panel düzenlenecek. Türetim Ekonomisi Derneği proje koordinatörü ve programımız gezegenin geleceğini, haberlerini derleyen Büşra Ayar kolaylaştırıcılık yapacak. Projenin içeriğine dair bilgi aktarımı da yapılacak olan panelde ben de Türetim Ekonomisi Derneği Başkanı ve Good Trust kurucusu olarak katılacağım ve ben de türetim ekonomisine anlatacağım. Fransa Ankara Büyükelçiliği Sivil Toplum ile İlişkiler Sorumlusu Romain Lachambreu var. Üretici kadınlardan Ülker Yıldırımcan var. Muslat Oktay yer alacak. Ardından sorunlara çözüm bulanlar paneli düzenlenecek. Good for Just Üretici İlişkileri Sorumlusu ...Hanne Uysal kolaylaştırıcılığını gerçekleşecek. Panelde aynı zamanda aktivist ve çiftçini bile Bayrak var. Yereldeki gelişmelerden bahsedecek. Panelde konuşmacı olarak türet, üretici kadınlardan Tijen Ziyal ve Şaduman Karaca da var. Üstelik Kadın Balıkçılar Derneği sorumlusu Huriye Göncüoğlu da yer alacak ve kadın balıkçılardan ve onların yaptıkları üretimden bahsedecek. Kadınların adil üretimlerini destekleme projesinin detaylarını ele alınacağı bu etkinlik için bir katılım formu düzenlenmiştir. Gerekiyor. Forma Türetim Ekonomisi Derneği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyorsunuz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.